Matbuat Dünyası. Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık. Merhabalar. Ben Mesut Varlık. Matbuat Dünyası'na hoş geldiniz. Bu akşam çok kıymetli bir çalışma üzerine ...sohbet edeceğiz. Ermeni Edebiyatı Numuneleri... ...1913... E, ...kitabı üzerine... E, ...1913'te Sarkis Sirens tarafından... E, ...hazırlanmış bir kitabın... ...100. yılında Aras Yayıncılık tarafından... ...ve e, Ararat Çekeryan'ın... E, ...editörlüğünde... E, ...yeniden basılan bir kitap bu... ...ve konuğumuz Ararat Çekeryan. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. E, öncelikle tabii aslında şuradan... E, ...girmek gerekiyor. E, kitabın... ...1913'te yayınlandığı sırada... ...Sarkis Trens... E, ...o dönemin bir takım aydınlarından... ...ve e, yazarlarından... ...beğenceler... E, ...istiyor. Kitapla ilgili takris, görüş... Takris yazıları, evet, takris yazıları e, istiyor. Ve e, o yazılarından birinde... ...Süleyman Nazif... E, ...şöyle giriyor... Muhterem vatandaşım bir Osmanlı Türk'ü ve bu toprağın evladı sıfatıyla yüzüm kızarmadan itiraf edemeyeceğim. Siz Servet-i Ermeni Edebiyatı'ndan numuneler çevirip yayınlayana kadar ben birçok ırktaşım gibi Ermeni Edebiyatı'ndan habersizdim diyerek ve teşekkür ederek sözlerine başlıyor ve devam ediyor. Aslında istersen buradan şey yapalım yani bu bir tür döneminde milat bir kitap. Evet, evet. Ee, Süleyman Nazif'in o giriş cümlesi ve e, Sıran'sın e, onu işte kitaba ilk e, yazı olarak, beğence yazısı olarak koyması önemli. Bu aslında e, çok arka planı olan, geçmişi olan bir itiraf e, Süleyman Nazif'in dinlendirdi. Yani bir haberlik. E, biz e, onu biraz vurgulamaya çalıştık kitabı tanıtırken, anlatırken eşimize, dostumuza. ...yani o dönemde ciddi bir, bir haberlik var... ...hani bugün de sürüyor aynı şey... ...tabii daha azaldı... ...yüz yıl geçti vesaire... ...ama Süleyman ki ciddi bir itiraf... Ee, ...yani diyor ki bizim haberimiz yok... ...beraber evet, yani. yaşıyoruz ama biz bilmiyoruz... ...çünkü... Ee, Ermeniler Ermenice edebiyat üretiyorlar. Ee, yazarlar Ermenice yazıyor. Tabii ki Osmanlıca makale fıkra vesaire yazan var. Ama e, Ermenice bir edebiyat var ve bu e, herhangi bir şekilde Osmanlıca'ya tercüme edilmemiş. Ve Osmanlı aydınları da e, Ermenice e, bilmiyorlar. Okumaları lazım ve bir, bir haberlik var. Tabii ilgilenmeme durumu var. Tabii orada... E, ...baskın olan Osmanlı kültürü... Evet. işte ...Rum kültürünün veya Ermeni kültürünün... ...çok bir geçerliliği yok... ...genel çerçevede diyelim... ...o yüzden de bir, bir haberlik var... ...Srends'in 99 sene önce... ...yaptığı işte bu... ...öyküleri çevirerek... ...tefrika etmesi ve ondan sonra... ...kitaplaştırması ve bunu böyle tarihe... ...bir not düşmesi... ...epey önemli dönemin... ...o havasını kırmaya... ...başlaması, o hakim şeyi... ...kırmaya başlaması adına... Fakat tabii e, bir yerde o son buluyor çok kısa bir süre sonra ve e, çok da bu anlamda yol alınamamış oluyor o dönemde. Ve e, bu kitabı e, zannediyorum bilinçli olarak Sarkis Sirenz, e, Ermeni yayıncılığının e, 1512 yılında işte Venedik'te e, Ari Şekeryan'ın kitaba yazdığı ön sözden hı hı. E, çalıntı bilgiyle söylüyorum bunları. ...1512 yılında Venedik'te Hagop Megabart evet. e, tarafından basılan ilk Ermenice kitabın 400. yılında bu kitap Evet evet basılıyor. Evet. Ve siz de 500. yılında biraz bir kere öyle. daha basmış ha, oldunuz. Işte, e, öyle denk geldi diyelim. Yani çok böyle bilinçli bir seçim değildi biz de 500. yılında yapalım falan. Tabii 99 yıl önce Sirenz yapmış bunu. Bu e, numunelerde biraz bizim tahmin, tahmini olduğu için kitapta yer vermedik o bilgi ama biraz şeyi... ...düşündük hep. Yani Srends... ...bunu biraz bu yüzden e, yaptı. Hmm. Yani o dönem 400. E, ...yılıydı ve e, Ermeni toplumunda... ...İstanbul'da ciddi... E, ...kutlamalar vardı. Hmm. Yani hani... ...haberdar olduğumuz, bildiğimiz bugüne yıllıkları... ...kalan vesaire kutlamalar vardı. İşte... ...kitaplar basıldı, yıllıklar basıldı. Srends biraz böyle kendine... ...düşen alanda. Çünkü Srends bir eğitmen... ...ve çevirmen. E, hep... ...yayın dünyasında, e, işte Azadamart... ...Gazetesinde Ermenice yayınlanan... ...veya diğer gazetelerde çalışmış... Kolejlerde hocalık yapmış. Bir yandan da hep çeviri faaliyeti var. Srent's de biraz kendine düşen payla o kutlamalara bir katkıda bulunmak istemiş bence bizce. Biraz tahmini tabii çünkü Srent'in bir açıklamasına rastlamadık. Bilmiyoruz. Yani ben bunu bunun için yaptım demiyor. Onu da öyle atfetmek istemedik. O yüzden kitapta yer almadı ama bizim biraz tahminimiz o. Kitabı hazırlarken onu, onu hissettik. O yüzden de sunuş yazısında... E Biraz ona yer verdik yani hani 500. yıla denk geldi. Hmm. O yüzden de biraz şey bizim bir işte Ermeni yayın emekçilerine ufak bir armağanımız oldu kitap yani 500. yılda. Evet yani hem Siren's'in yaptığı hem de sizin yaptığınız önemli bir inisiyatif almak ve hediye sunmak aslında. Ama tabii bu kitabın Siren's'in zamanında... ...yayınlanmasının başka bir e, kıymeti ve önemi vardı. Bunu zaten kitabın içinde görüyoruz. Kesinlikle. Ama bugün yayınlanmasının da başka bir kıymeti ve önemi var aslında. Hı hı. Çünkü o zaman e, var olan canlı bir e, Ermeni Edebiyatı'nın Osmanlı aydınlarına e, lansmanı e, gibi bir önemi vardı. Ama bugün artık e, Türkiye'de var olmayan bir e, Ermeni Edebiyatı'nın yok edilen e, itinayla yok edilen bir Ermeni Edebiyatı'nın... Hı hı. E, yok oluşunun belgesi evet kesinlikle e, o, o konuda e, tabi söylenecek çok şey var evet. e, yani programın tabi sınırlarına e, sığamayız taşarız. ama e, şey çok önemli e, yani işte 100 sene önce görüyoruz bu bir takdim yani hani orada canlı bir Ermeni edebiyatı var işte kitapta öykülerini okuma şansına sahip olduğumuz Zohraplar, e, İsa Hakyanlar Zabelya onlar ...üretiyorlar. Yani İstanbul'da... ...bize yabancı olmayan yerlerde... ...Üsküdar'da, işte evet. Pangaltın'da... ...burada, Elmadağ'da, işte Taksim... ...üretiyorlar. Bir e, üretim var. Sirenz bunu takdim ediyor. Yani, ya bunlar sadece seçme. Yani sadece evet, bu isimler tabii, de yok. Tabii tabii. Bunlar yani. Sirenz'in seçtikleri. Bu sekiz yazar Sirenz'in e, yani seçtikleri. Antoloji değil bu seçme. Tabii tabii yani. O çok önemli. E, o, o dönem e, 20. yüzyıl başı... E, ...ciddi bir e, üretim var. Ciddi bir edebiyat hayatı var. Ermenilerin özellikle burada. Ben... Onu söyleyebilirim. Yani onlarca yazar, onlarca gazete, onlarca yayın evi, onlarca makale yazılıyor, onlarca kitap basılıyor. Yüzlerce belki araştırmak, bakmak lazım ama çok canlı ve Sirenz bunu takdim ediyor. Biz bu kitabı 99 sene sonra bugün yayınladığımızda ise biraz işte kitabın hazırlanma sürecinde böyle onu fark ettik. Kitaba, kitaba karar vermeden önce, yayınlamaya karar vermeden önce de farkındaydık tabii ki. Hani bir boşluk var bir e, 90 yıllık bir e, boşluk e, ciddi anlamda bir boşluk ve gittikçe de büyüyen bir boşluk. Yani bugün işte az önce biraz e, 100 sene öncesini anlatmaya çalıştım. Şimdi 100 sene sonrasına bakalım işte 2012 yılı Ermenice yazabilen İstanbul'da kaç tane yazar kaldı ya da dünyada Ermenice üretme. İhtiyacı duyan Ermenice yazma ihtiyacı duyan kaç yazar kaldı Hani işte biliyoruz yurt dışında diaspora dediğimiz Yerde yaşayan Ermeniler Onlar artık kendi ülkelerinin dillerinde Daha evet. çok yazıyorlar çünkü daha evrensel Olabiliyorlar Yani Ermenice edebiyat işte bu numunelerin Anlamı biraz burada Hani 100 sene önce ve 100 sene sonra Hiçbir şey yok ve artık bir Yok olan Evet. yok olanın bir yansıması ve ciddi bir şey hani e, bir belge aslında elimizde hani ne olabilirdi e, ama neler yaşandı ve şimdi Kesinlikle. neredeyiz. E, onu göstermesi açısından e, numuneler gerçekten önemli bir kitap. E, onu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani çok çok insanların e, belki edebiyat anlamında hani bu, sonuçta bir seçme edebiyat anlamında Ermeni edebiyatını öğrenmek isteyen isteyenler için bir başlangıç olabilir. Çok ufak bir adım olabilir ama Edebiyat dışında e, tarihsel anlamda et, numunelerden ve Sarkis Srent'ten e, kitabı çevirip e, Ermenci'den Osmanlıca yayınlanan Srent'ten e, öğrenebileceğimiz çok çok şey var. Evet ve e, az önce söylediğinin altını özellikle bir kere daha aslında e, çizmek gerekiyor çünkü... Ee, i̇şte kitapta da az önce konuştuğumuz gibi işte bilmiyorduk haber, bir haberdik hı hı. E, lafları ediliyor ama hani e, kitabın içerisinde yer alan öyle e, 10-15 tane yazarın yazarın adından yahut yazıp ettiklerinden bir haberdik e, kadar küçük bir mesele değil bu. Hı hı. Yani onlarca yazar var onlarca gazete çıkıyor dergiler çıkıyor vesaire bu yazarların kitabın sonunda da biyografileri var gayet. ...canlı bir yayın Hı. Ermenici... ...yayın dünyası söz konusu... ...ve bu adamlar aşağı yukarı aynı semtlerde yaşıyorlar... Evet, evet. Ve, e, Allah ...ve arkadaşlık diyorlar ediyorlar aslında... E, ...evet işte yani... ...birlikte rakı içmişlerdir vesairedir... ...ama... Ciddi, evet, bir işte, ciddi bir körlük var. Ciddi bir körlük biraz bence o şeyden hani o baskın kültür ve hani evet. e, biraz hani işte dil bilimde de öyledir ya hani e, kendini daha genel daha büyük gören evet. dil e, öbür dilden e, daha aşağı gördüğü dilden kelime almaz. Yani, e, ona lüt, kelime e, verir. Lütfedip siz ne yapıyorsunuz o gazetede dergide ne yayınlıyorsunuz diye sormaz. E, şeyi yok sorusu bile yok. Sorusu bile yok. Bu da aslında şey... E, o devri saadet büyük yalanını işte biz vakti zamanında birlikte Mutlu Mesut Yaşar'ıydık. Hiç de sorunumuz yok idi falan. E çünkü birbirinizin yüzüne ne kadar bakıyordunuz acaba? Sorusunu sormamızı gerektiriyor artık yani. Aynen öyle. Numuneler biraz Ermeni Edibat'ın numunelerindeki o beğence yazıları biraz onun kapısını aralıyor bize. Evet. Özellikle işte o bir haberlik mevzu ve daha sonra işte Abdullah Cevdet'in beğencesinde okuduklarımız o kapıyı bizi aralıyor yani bu insanlar epey epey işte aynı semtlerde yaşamışlar çoğu arkadaşlık da etmiş falan ama e, hani o e, genel baskın kültürdeki e, pek de ilgilenmemiş nasıl bir öykü yazdığıyla evet. hani a, hangi akımla e, ilgilendiğiyle hangi Çevrelerde ürettiğiyle ama e, tabii bu şey anlamına da gelmiyor. yani Ermenice yazan yazarlar o dönemde e, çok loka lokal, e, yerel kalmışlardı anlamına da gelmiyor. Ermenice yazan yazarların yurt dışında e, Fransa'da, Paris'te vesaire bir sürü de e, ünlenmiş olanlar var aralarında. Başka dillere evet, işte evet. mesela Zartaryan, e, evet. Rupen Zartaryan ciddi bir... E, figür, bir edebiyat A, figürü o zaman. Bir kitapları Fransızca içeriye vermiş. Şey. Yani şimdi biz Teracimi Ahval bölümü var kitapta. Hı hı. Sarkis Srent's'in kitaba eklediği o Osmanlıca diliyle işte yazdığı tevellüdü şurada şuradadır falan filan diye. Mesela Zartanya'nın biyografisinde şey diyor seçme öyküleri bilmem ne adıyla Fransızca yayınlanacaktır diyor. Evet, yani biz evet, daha sonra evet. teyit ettik ki işte numuneler çıktıktan bir yıl sonra hakikaten de Paris'te bir yayınevi 1914'te ...13-14'te Zartarya'nın kitabını Fransızca basmış. Yani evet. hani Ermenice yazan yazarlar, Ermeni yazarlar o dönem dünyaya açıklar. Farklı dillerde çevreleri var ama işte Süleyman Nazif'in o ilk cümlesi aslında çok şey... ...çok manidar ve çok şey söylüyor. Bir haberlik burada aslında. Yani bir, bir haberliğin de ötesinde ilgisizlik aslında. Çünkü evet. tamam sen Ermenice bilmiyorsundur işte arkadaşının kitabını... Ee, okuyabilmek için Ermenice öğrenmeye e, ...uğraşmıyor da olabilirsin ama e, o dönemki aydınların çok büyük kısmı Fransızca biliyor. Hı hı hı. Yani doğru. hani senin kitabını Fransızcaya çevrilmiş, oradan da okuyabilirler hı hı. çünkü e, kutu kutu e, şeyden Fransa'dan kitaplar getiriliyor vesaire. Doğru çok doğru. Hı hı. Ee, ve şimdi şunu söylerken şimdi sen de az önce e, işte Teracim Ahvaler vesaireler falan bu kitap Osmanlı Aslını da içeren bir şekilde e, günümüz Türkçesi haliyle de e, önümüzde duruyor. Sol sayfalar e, Osmanlıca'dan e, Latin alfabesine transkripte edilmiş. Sağ sayfalarda günümüz Türkçesiyle. Dolayısıyla hani e, ben Osmanlıca bilmiyorum hala. Bu evet. kitabı yine de okuyamam e, şeyi bahanesi söz konusu değil. Ve e, kitabın içindeki e, öyküler o dönemin e, Osmanlı, İstanbul ve Ermeni... Ee, ...yaşamı, gündelik hayatıyla ilgili e, çok önemli e, şeyler, ayrıntılarla hı hı, dolu. Hı hı. Ee, i̇kinci kısım tabii doğal olarak hani o işte e, ayrıntılar dedik. Hani böyle işte e, bir öykü yazıyor Zohrab ve İstanbul'da yaşıyor Zohrab. Evet. Hani e, karşı tarafta, Üsküdar'da. E, işte e, Eseyan, Zabel Eseyan yine bir öykü yazıyor ve burada yaşıyor ve burayı yazıyor. Hani işte orada şeyi görüyoruz... E, böyle Zohrab'ın e, öyküsünde, ilk öyküsünde e, şey diyor hani gemi işlemiyordu artık karşıya. Kadıköy'den Hı. karşıya gemi işlemiyordu ve sandal kiraladık. Hani sandal <gülüyor> kiralayıp karşıya geçiyorlar evet. artık iki saatte, üç saatte. İşte Galata'da atlı tramvaylar e, gam, e, Haro öyküsünde orada bir e, hamalın hikayesi anlatılıyor ve şey diyor hamal için yani e, Galata'da işleyen atlı tramvaylar kadar güçlüydü. Hani At, at beygir gücüyle gücüyle kıyaslıyor ve Galata'da atlı tramvaylar işliyor işte e, sandallar kiralanıyor vesaire İstanbul e, hayatından Osmanlı hayatından Esya'nın öyküsünde işte e, e, Cumba'nın e, gerisinde e, işte ö, örtüsüyle bekleyen bir e, Osmanlı hanımı e, kadını görüyoruz. E, böyle fa farklı şeyler e, manzaralar diyelim Osmanlı e, hayatından manzaralar biraz manzaradan parçalar gibi oldu ama öyle onları barındırıyor ilk kısımla alakalı da sizin söylediğiniz bu hani iki dilli kitabın olması hı hı. enteresan bir süreç oldu da. ondan da böyle kısacık bahsetmek evet, isterim aslında. biz en başta kitabı aslında sadeleştirerek yayınlama kararı almıştık hı. çünkü piyasadaki genel tavır o genelde hani Tabii. okuyucunun da beklediği o ee, ilk o kararı e, kitaba aslında bize bulup e, öneren o, o zamanlar işte yayın evinde e, editörlük yapan Robert, Robert Koptaş. Şimdi Agos'un hmm. e, evet. genel yayın yönetmeni o önermişti ve onun karar verdiği, onunla karar verdiğimiz şey en başta sadeleştirmek Osmanlıca metinden ve tek halde yayınlamak. Fakat sonra biz e, kitap üstünde çalışmaya başladık. Bir, bir buçuk sene geçti bu arada. Elimiz gitmedi vesaire. ...diğer işlerin yoğunluğundan... ...çalışmaya başladığımızda biraz şeyi fark ettik... ...yani sadeleştirme çizgisi... ...çok... ...çok da belirgin değil herkes için... ...yani hani sadeleştirme ne çok, kadar... Çok ...sorunlu bir, evet, bir iş ve... E, ...şeyi de... E, ...sorun çıkarabilir yani... Hani ...okuyucu ondan sonra ya burası ne biçim... ...bu ne biçim sadeleştirme evet. diye gelen olabilir... İşte piyasadaki diğer e, kitaplardan bildiğimiz hani ya çok kötü olmuş bu sadeleştirme hiç olmamış diyenler var. Biz ona kesin bir çözüm bulalım. Bir de Hem meraklıları de, için sonuçta yahu bunun e, orijinal ifadesi neydi acaba? Evet evet. Biraz merakı daha, da var. İşte ikinci aşamada da o girdi bizim kafamıza. Ya dedik e, işte paralel yayınlasak biraz daha kalın olsa evet. ne olur? E, ne kaybederiz? Hiçbir şey kaybetmeyiz kazanırız. Çünkü kitabı yayına hazırlarken şeyi çok hissettik. Yani dil ne kadar değişmiş. Aslında şey çok enteresan. yani Benim bildiğim kadarıyla dünyada başka bir örneği daha yok. Osmanlıcadan Türkçe'ye o değişimin, dönüşümün, o, o, o ağır diyelim o, o omuzlarımızı artık binen o artık bizi ezmeye de başlayan ağır evet, dönüşümü evet. değişimi çünkü Osmanlıca ile ilgilenenler bugün çok zorlanıyorlar çünkü 20'li 30'lu yıllarda dil çok değişti tabii, tabii. ve hani kitapta bunu görebiliyorsunuz hani 99 yıl önce bir Ermeni aydını Ermeniceden Osmanlıca'ya çevirmiş bir Osmanlıca metini oluşturmuş Osmanlıca metni görüyorsunuz karşısında Türkçe'yi görüyorsunuz ve değişim ne kadar etkili olmuş yani dil ne kadar değişmiş evet. aslında çoğu yerde de Bence e, fakirleşmiş de. Evet, e, tabii ki evet. e, kazanımlar vesaire var. E, Osmanlıca'ya nazaran. Fakat e, bilmiyorum. Ben mesela kitabı böyle arada elime aldığımda Osmanlıca kısmı okuyorum. Evet, evet. Aynen, <gülüyor> aynen öyle. Yani o, o Osmanlıca kısmı e, takıldığım kelimelerde hemen zaten yanındaki, sağ taraftaki sağ satıra tarafı. bakıp kopya çekip devam ediyorum. Ama yani şey, pırıltı var hakikaten orada. Çünkü e, zaten Burada yazısı olan adamlar dile son derece hakim ve şeyler e, belagat yetenekleri de <gülüyor> kuvvetli e, adamlar pırıltılı metinler var gerçekten Osmanlıcalarında. Biraz Srent'in de e, Siren, beceriti evet, sanki Srent evet. iyi, iyi, iyi bir çevirmen. Biz e, metinleri Ermenice orijinallerinden kontrol etme şansına sahip olduk. Aslında onu istedik de. çünkü evet, o, o çok önemli. Şey olsun istemedik yani atlanmış yanlış yapılmış vesaire. Çünkü çeviri her zaman belalı bir iş ve bu her zaman zorlayabiliyor çevirmenleri. Biz de onu karşılaştırırken şeyi fark ettik. Yani Srent'in usta bir çevirmen olduğunu işi hakkıyla yaptığını fark ettik. Ee, ve Osmanlıca metinler o, o açıdan e, kalitesi yüksek edebi e, kalitesi yüksek diyelim e, güzel metinler e, zevk veriyor. Evet o, yani 1913 e, 12'de galiba e, yanlış hatırlamıyorsam Hı -hı. şeyde Servis Finu'nda evet. e, tefrika ediliyor bu. Kasım 12 e, ve Mart 13 arasında. Ve Mayıs ayı itibariyle de bu beğenceleri, takrisleri evet, toplayıp evet, e, Mayıs'ta toplayıp tahminen e, sanırım Eylül ayında falan basılıyor hı, kitap. Hı. E, kesin bir ta tarih yok. 1913 yazıyor sadece. Evet, Üstünde ders yani. adet 1913. Ama Eylül'de falan çıkıyor. Çünkü çıktıktan bir ay, bir, birkaç hafta sonra e, tanıtım e, reklam e, yazıları çıkıyor. Azadamart gazetesinde e, işte Servet-i işte kitap çıktı. E, Bağbali yokuşundan şu bilmem ne kütüphanesinden 5 evet. liraya temin edinebilir edin, falan diye reklamlar, küçük reklamlar çıkıyor kapağıyla falan. Oradan biliyoruz ki Eylül-Ekim gibi basılmış kitap 1913'de. 1913. 1913'ün Eylül-Ekim kitabında Hı -hı. E, Sarkis Siren'sin bu e, işte büyük... E, beğeniler e, toplayan vaktindeki e, kitabı yayınlanıyor ve e, kitabın yayınlanmasından ve bu beğeni e, şeylerinin ardından e, gösterilerinin ardından bir bir buçuk sene e, iki seneye varmadan e, Sargis Sirentsi e, 1915 e, yılı itibariyle ölüm yolculuğuna gönderiyoruz. Evet, eee evet, Strands'te, sanki Strands'te e, o gönderilen e, karaliste dedikleri Tabii. o 240 küsür, 246, 240 küsür Aydın'ın içinde e, dediğiniz gibi hani işte Mayıs 2000 e, Mayıs 1913'te beğence yazıları var. E, aman ne kitap vesaire falan hani e, diyen yazılar bunlar. Senin elini sıkmak yetmez, öpmek, öpmek lazım gerekir falan ifadeleri var. denen yazılar. Ondan sonra 18 ay sonra Srent e, ölüm yolculuğuna çıkarılıyor. İşte Ayaş'a kadar gidiyor, çankırıya. Evet. Oradan şans eseri aslında ilginç bir hikayesi var Srent'in. E, aslında kendi soyadı Kılıçyan, e, Sarkis Kılıçyan. Ve Sur Ermenice Kılıç demek. E, kendisi e, lise yıllarında Ermenice versiyonunu kullanmaya başlıyor. ...soyadının ve Srenç yapıyor yani... ...o da Kılıçcan demek Ermenici evet. aslında... ...Kılıçtan... ...ve o, o Ayaş'ta e, biraz... ...kafa karışıklığı yaratıp... ...ya ben e, Kılıçcan'ım Srenç değilim... ...falan filan yanlış adamı getirdiniz deyip... ...kaçabiliyor yani hani... E, ...o ki... yolculuğa çıkanların çoğu zaten dönmedi... ...ama Srenç bir şekilde kaçıp... ...biz onu kitaba da ekledik biyografisine... E, ...bir şekilde kaçıp... E, ...birkaç yıl e, İstanbul'da kalıyor... ...yine çevirmenlik falan pek uslanmıyor... ...o işlerden... ...çevirmenlik, yazarlık falan yapıyor ve soğuğu aslında şey, Cumhuriyet'le birlikte... ...hani burada artık o mütahareke döneminin falan bitişiyle 1922'de Romanya'ya kaçıyor. Romanya'da devam ediyor hayatına. Aslında Romanya kısmıyla da alakalı çok fazla şey bilmiyoruz Sarkis Evet, zaten... Ama iyi ki kurtulmuş. Evet şans eseri de olsa kurtulmuş ve e, uzun yıllar e, eğitmenlik yapmış devam etmiş Romanya'da Ermeni yetimlerini eğitmiş yani yetimhane müdürlüğü yapmış e, orada çeviri çalışmaları olmuş mu ulaşamadık e, çok da zaten zor bulduk Srent'in biyografisini epey epey taradık e, işte kalan tek şey o Bahçecik'te kolejde e, evet. Türkiye Tarihi ve Ermeni Edebiyatı e, öğretmenliği yapmış orada bir grup fotoğrafı var küçücük gözüküyor bir de kendi portresi var. Başka da bir şey yok. <gülüyor> Bulamadık ya da öyle diyelim. Ve e, aslında işin bir de diğer e, tarafı var aslında. Şimdi bugünümüze, bugünümüze ne demekse, günümüze yaklaştığımızda <gülüyor> e, 90'lar itibariyle Türkiye'de öncesine göre karşılaştırdığımızda bir e, Ermeni kültürüne en genel anlamıyla dair bir ee, yakınlaşma yahut e, kulak verme e, oluşmaya başladı gibi ee, Ama bunun Ermeni edebiyatını yeniden canlandırmaya yol açar mı? Asıl onu merak ediyorum ee, Burada tabi iki ayak var Yani Ermeni edebiyatını yeniden canlandırmak e, Ermenice yazan yazarların ortaya çıkması evet. demek Ki evet. bence bu artık çok da mümkün değil yani karamsar olmak istemiyorum ama artık bugün belki bir, bir elin parmağı kadar insan kaldı. Ermenice yazabilen e, onlarda ne kadar e, devam edecek? Mesela şu an Ermenice bir, bir roman e, yazıla, yazılamıyor, yazılmıyor. E, Ermenice öykü kaleme alan yazar sayısı yok, çok az. E, Ermeni devletinin yeniden canlandırmak söz konusu olamaz ama... E, ...Türkiye toplumunun belli bir e, farkındalığı oluşmaya başladı 90'lardan itibaren... E, tabii yapılan çeviriler e, çok önemli. İşte evet. yayın evlerinin, e, işte bizim yayın evinin, Aras yayıncılığın ya da başka yayın evlerinin Ermeni kültürü ve edebiyatı üstüne çeviriler yapması. İngilizceden de olsa, Fransızcadan da olsa. Ufak ufak 90'ların ikinci yarısından sonra başladı. E, 2000'lerde de daha hızlandı. E, tabii biraz konjonktürel bir durum bu. E, daha fazla insanlar e, görmek, anlamak istiyorlar. Çünkü ciddi bir... ...boşluk yaşandı... ...90 yıl, 80 yıl... ...kimse e, Ermeni nedir... ...ne değildir e, bilemiyordu... ...ve şimdi biraz ilgi var... ...farkındalık artıyor... ...ama Ermeni edebiyatından canlandırmak... o ...çok iyimser olur öyle bir şey söylersek... ...yani Ermenice yazılan yeniden canlandırmak... ...özellikle Türkiye'de... ...İstanbul'da artık... E, ...bir avuç kalmış... E, evet. e, ...insan Ermenilerinde... ...çok mümkün olmayacak herhalde. ama ...ama... E... Yani işin aslında trajik tarafı Ermenilerin edebiyat ürettiği dönemde bir diyalog söz konusu değil. Diyalogun mümkün olabildiği bugünlerde de bu sefer Ermeni edebiyatı yok. Maalesef. Evet. Tabii üzücü bakıyorsunuz. O zamanlar bir inşa çabası, bir adımlar vesaire tabii. Bitiyor, gidiyor. Şimdi de e, bir şey var. Tabii biraz bu, biraz da bu toplumun ya da genel olarak insan olmanın e, vasıfları ya da kötü vasıfi diyelim. Hani bir şeyi biz daha çok kaybettiğimizde evet. değerini anlarız ve o zaman üstüne düşüyoruz. Halbuki elimizin avucumuzun içindeyken o çok da önemli değildir. Biraz Ermeni-Türkiye, Ermeni edebiyatı, Türk Ermeni edebiyatı diye adlandırabiliriz. Onun kaderini ben biraz öyle hissettim evet, kitabı evet, çalışırken. Maalesef. Ee, okuyup yazarken vesaire öyle hissediyorum yani biraz böyle avuç içindeydi değeri bilinmedi ya da işte sadece Ermeni edebiyatı değil işte bir Rum edebiyatı olabilirdi bugün evet. e, Türkiye'de ama yok ee, biraz kaybedince insanlar herhalde değerini önemini anlıyorlar öyle değil evet ve e, Ermeni edebiyatından numunel Ermeni edebiyatı numuneleri e, kitabı gibi e, kıymetli yayınlar sayesinde bunları Bizleri yeniden ve yeniden hatırlatıyorsunuz aslında. Bu çok önemli bir şey, kıymetli bir şeyi, misyonu gerçekleştiriyorsunuz hakikaten. Ve örneğin işte şeylerden birinde yine bu takris yazılarından birinde... işte ...bir Türk olarak Araplarla aynı dinden olmama rağmen bir Ermeni ile daha iyi, daha yakın... Olabiliyorum falan gibi de sözler, <gülüyor> i̇fadeler, var, evet. ifadeler var aslında. Ama işte e, bunların ne kadar derinlikli e, olduklarını da ancak yüz sene sonra e, bir tür anma e, halindeyken kavrayabiliyoruz galiba. Evet, aynen o bir tür anma ifadesi tam buraya oturuyor galiba. Evet. Ama geç kalınmış değil, halen işte insanlar okumaya çalışıyorlar, anlamaya çalışıyorlar. Bu bizi de mutlu ediyor yayın olarak. Hani ilgi var kitaplara. Alıp okuyorlar, görüyorlar, tartışıyorlar. Gelip soru soruyorlar. Yani biz de böyle var oluyoruz. Evet. Ve onlar da kendilerini böyle bir farkındalık içinde sürekli bir devinim halinde. Hani yayın evinin o, o açıdan mutluyuz diyebilirim. Hani insanların ilgi göstermesi... E, kitap okumaları, soru sormaları vesaire. Ermeni Edebiyatı çünkü bizim evet. biraz hani misyon lafını kullandınız. O biraz ağır bir şey bizim için ama şey hani e, mutlu oluyoruz e, ilgi gördükçe. En azından insanlar farkındalık farkındalığa kapıldıkça geliyorlar, bakıyorlar. E, biraz geç de olsa ama e, yapacak bir şey yok. Bundan sonrası için. Evet. Bundan e, sonrası Yani. 10 on yıllar yıllar bitki, için. en azından unutmayalım. Evet. E, süremizin, açtık bile süremizi. Çok, çok, çok e, daldık, daldık sohbete. <gülüyor> e, Ararat Şekeryan e, katıldığın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, efendim Ermeni Edebiyatı Numuneleri 1913 e, kitabı üzerine, Sarkis Trens'in kitabı üzerine ve Ermeni Edebiyatı üzerine küçük bir sohbet yaptık. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar. Matbuat Dünyası